أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيعنا بنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه, وأزواجه وأسحابه وأثراه وأحبابه أجمعه محانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجرواب الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقدة من ساني يفقه وقضي وفلت أمري للاه إن الله بصير من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وجد كمال الله وكما يليق بكمال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا. İlâ o âyeh, sadaqallâhu'l-azîm ve vallâvânâ rasûluhun nebînul hâşimî'l-kerîm Ya İlahe'l âlemî, kalplerimizi envâr-ı imâniye ve Kur'ân'ı eyle menevver eyle Nihsin ve şeytanın kalbi, ruhi istikamette bizleri daim ve Sıratı müstakim arvallana eylem. Kimlemiz cennete cemal Allah şerefine şeref, şeref ya Amin. Umut Müslümanlar. bir ki cumada terbiyenin bir yönü olarak yetiştireceğimiz neslin çok sıkı takip edilmesi ve kontrol edilmesi, ikinci olarak da meşru dairedeki zevklerle, keyiflerle iktifa edilmesi, nameşru daireye girilmemesi hususunu hücmelen arttırmaya çalıştım. Bir şeyi kurmak, bir meseleyi getirip ikame etmek, İşin bir yönü olmakla beraber diğer mühim bir yönü sonra onu devam ettirmektir. Bir nebi zuhur ettikten sonra açtığı çığırda cemaat kendi hareketini tayin ettikten sonra eğer Nebi'nin bıraktığı mirası devam ettirmezlerse bir bakıma işin bir tarafı yapılmakla bir diğer tarafı mizmal edilmiş ve böyle bir şey akamete mahkumdur. Siz çocuklarınızı terbiye edersiniz. Bir seviyeye kadar onlara ruh verirsiniz. Dimalarını tedbir edersiniz. Fikir planında bir şey der. Veresiniz. Fakat sonra arkasını bıraktığınız takdirde, bıraktığınız yerde bırakırlar. Bu ana kadar çalışıp çabalayıp vermeye çalıştığınız her şey heba olur gider. Bir şeyi ayaklarının üstüne kaldırmak işin mühim bir yönü. Ve fakat sonra elinden tutmak, yürümeye alıştırmak, devam ettirmek o da ayrı bir şeydir. İslam'ın getirip ikame etmek istediği ve bir devirde getirip koyduğu insanlar tarafından hüznü kabul gören halat prensipleri, dinin esasatı. Bunlar uzun zaman cemiyet içinde hakim olmuşlardır. Çünkü hakim olma prensipleriyle vakt edilmiştir. Sadece getirip koyma değil, koyduktan sonra devam etme esasıyla gelip getirilip ikame edilmiştir. Ondan sonraki miras girdiler. Meselenin ruhunu bilmeyenler, çok defa İslami meseleleri sadece bir yönüyle alanlar, bunlar işi temelinden bozdukları için, şirazeden çıkardıkları için bu kutsi mirat devam etmemiştir. Sure-i Meryem'de çeşitli nebilerin durumlarını bize peşi peşine arz eden ayetler var. Vazkur, vazkur, vazkur, vazkur. Hazreti Zekeriya'yı hatırla. Hazreti Meryem'i hatırla. Vazkur fil kitabı Meryem. Vazkur fil kitabı İsmail. Vazkur fil kitabı İlyas. Vazkur fil kitabı İdris. Ve bütün bunların sonunda bu tertemiz nebilerin tertemiz açtığı çığırı anlattıktan sonra şöyle diyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ salate ve وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَزَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا سَبَقَ اللّٰهُ İşin bir ucunda Nebi'nin olması, beri tarafı bozuksa hiçbir şey yapmayacaktır. İşin bir ucunda Hazreti Nuh olabilir, Hazreti Âdem olabilir, Hazreti Musa olabilir, Hazreti Mesih olabilir, hatta Hazreti Muhammed olabilir sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ondan sonra gelecek şerr-ül ise, yani onlara ters dönmüş bir cemaat ise فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنْ أَبَعُسْ صَلَاتَ namazı eden bir cemaat ise ahlâken ve nifak içinde olan bir cemaat ise bütün hesabatıyla en küçük adabına kadar ayet etme aşkını, şevkini kaybetmiş bir cemaat ise namazın ziyarını anlatıyor. وَالْتَبَعُ الشَّهَاوَاتِ sonra kendi kaprislerine uyarlar. Nifak böyle başladı. İffetsiz bir müslüman olabilir, yani kadının, kızın peşine düşebilir. Elin alemin eczacını veya benatını baştan çıkarma mevzunda az ikdamda bulunur ama yine müslümandır. Ahir zamanda ümmeti Muhammed içine sokulan nifakın çeşidi, çeşnisi budur. Mümin her şey ile mümindir namazı zayi etmemekle, şehevatın efsaniyesine tabi olmamakla, kaprislerin aşmakla mümin mümindir. İnsanlara karşı saygısız bizden değildir, anarşi çıkaran bizden değildir, nizamın yanında olmayan birsen değildir, devletleri yıkmak yerine anarşiyi ve komünizmi ikamı etmek isteyen, güçleri zayıf düşüren bizden değildir, Hz. Muhammed'in daire-i içinde yerleri yoktur. ölçü İslamdır, her şeyiyle İslam. Fakat onun بعدi him halfuna da o salatı ve taba o şehwat. Fazla olsa yalqauna Baş aşağı taşkınla gidecek bu cemaat. hayat Hayatı ukrayalarında baş aşağı cehennemin gayyatına yuvarlanacaklar. Kur'an'ın fermanı Subhanisidir. Bakın kimi istisna ediyor? İlla aladin. İlla mantab ve âman ve amil salih, kulağıkta girerler cennet, ve yızlamazlar bir şey. Cenab-ı Bu korkunç, akibetten masum kalan kimlerdir biliyor musunuz? Bilmiyorsanız duyun, vicdanınızı duyun ve buna sadakat içinde yaşayın. İlla mantab. Namazı terk etme gibi çok çirkin Allah karşısında merdut bir şeyden tir tir titriyen nedamet eden Allah'a dönenler müştesine izan ve Allah'a Allah iman edenler müştesine Kur'an'da salihat diye anlatılan ne kadar şey varsa hepsine sımsıkı sarılanlar müştesine görüyorsunuz ki tevbeyi anlatıyor nedamet hissi içinde bulunacak vicdan görüyorsunuz ki imanı anlatıyor tevbe edecek iman edecek yani imanını yenileyecek Aba ve intikal eden taklidi şeyle kalmayacak, İzanıyla hareket edecek. Ve görüyorsunuz ki salih ameli ilave ediyor. Ve amila falihan. İşte bunlar cennete girecekler diyor. Diğerleri gayyaya yuvarlanırken, yani kafirler değil dikkat ederseniz, namazı zayi edenler gayyaya yuvarlanırken, surat haktan görünen münafıklar gayyaya yuvarlanırken, İslam'ın prensiplerini terk etmede gelecek nesillere laubalilik telkin edenler kayaya yuvarlanırken, Müslümanlık gelişmesini şu şekilde veya bu şekilde inihlav ettiren, Müslüman görünen münafıkun kayaya yuvarlanırken, tevbe eden, imanını yenileyen, salih amel yapan cennete girecek bunlar da deniyor. Onun için sizin başlattığınız bir harekat, daha sonra takip edilmezse, kontrola tabi tutulmazsa, o kendisi için mukadder çizgilere aşacak, inhirat edecek, İslam adına bir sürü yanlışlıklarla, hatalarla karşı karşıya geleceksiniz. Ve bugünkü mevzudu ahlak adına, daha sonra harf edeceğim bir meselenin, mukaddimesi mahiyetinde işte bu inhiratların, inhirat çizgilerini arz etmeye çalışacağım. İkinci meselede sıra üzerinde durduğum husus şu idi, Meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle neslimizin iktifa etme meselesini temin etme. Allah Celle Celaluhu insanları bütün bütün zevklerden mahrum etmemiştir. Yalnız helal dairesinin keyfekâfi geldiğini anlatmıştır. Aksine helal dairesine karşı çekimser kalanları temkif etmiştir. Ve bu mevzuda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yeminine karşı Aleyhisselatü Vesselam'a tevbitte bulunmuştur. Allah'ın helal kıldığı şeyi aram edemezsin. Bu İslami bir Binan Ali, helal dairesinin vüsatına istifa ederek meşru dairedeki zevklerle yetinmeli, na meşru daire içine girmemeli, nefsin girmesine meydan vermemeli. Bizim bütün evlakımız namazda, müziki adına duyacağımız bütün harzlarımız Kur'an'da ve içtima adına meydana getireceğimiz en nurani ve şuurlu topluluk camilerdedir. Burada bir araya gelir. Burada oturur hemdem olur. Burada muhaveraya müşahara yapar. Burada konuşur, burada dertleşir. Ve birbirimizi anlamış, tanımış olarak dışarıya çıkarız. Bizim bütün hesap ve bütün alışverişimiz hepsi cemaati bir araya getiren, cami adına alan, toplan, toplayan adına alan ve müminlerin namazgahı, secdecahı manasına gelen mescitlerdir, camilerdir. Cenab-ı Hak Burada ictimailen cemaata şuur ihsar eylesin. Meşru dairedeki zevklerle, keyiflerle istifaya bizler inşallah-u Teala muvaffak etsin. Na meşru dairede biz zevkın altında binlerce alam keder var. Düşmeden Cenab-ı Hak bizler masum mahfuz buyursun. Bugün de kısaca size ettiğim gibi dışta işte terbiyesiyle vazifeli bulunduğumuz nefsin dışla alakalı terbiyetine bakarken bir kısım inhirat çizgiler üzerinde duracağım. Hata sevap meselesi veya helal ve haram meselesi veya mahsur ve mübah meselesi İslam'ın iki yönünü teşkil eder. Bunların bir yönünde sözle yapıcı olan husus emr bin bil maruf, diğer yönde menfi olarak zararlı şeyleri yıkan, tahliye eden nehyan-i münker. Emir dairesi içinde bir yönde insana mahzurlu şeylerin anlatılması ve insanın tevekkü etmesinin temin edilmesi. Diğer yönde mübah veya vazifeti olan şeylerin kendisini anlatılması ve yaşamasının temin edilmesi. Biz meseleyi mervize şeklinde hukuk açısından değil mevize şeklinde hele alınca buna hata ve sevap çizgisi dedik. Bir tanesinin içine düşmemek için irade ve istiğfara dayanmak lazım. Bütün gücünü kullanacak derin hadiselerinin karşına çıkardığı bütün masiyet tablolarına karşı dişini sıkacak içine düşmemeye çalışacaksın. Gençliğin kaleyanı hengamında, havaatın, hissiyatın seni tehyic ettiği, tahrik ettiği zamanda, yiğin yiğin fuhşiyat seni sevk edecek manzaraların önüne serildiği anda, iradeni kullanacak bunları aşmaya çalışacaksın. İradenin ötesinde Allah'a binbir nedamet hissiyle dönecek, deveccüh edecek ve Allah'a istiğfar edeceksin. Meyelanı şerrin kökünü kesmeye çalışacaksın. Vicdanında neşvi nema bulma istidadını gösteren, ruhunda temalara doğru ser çekme istidadını gösteren ne kadar şer ağacı, şer şeymatı varsa hepsinin kökünü kesecek, vicdanını ve kalbini bu eracikten temizlemeye çalışacak. Evet. Diğer yönü sevap, bu noktada da müminin duatı ve hayır meyelanına kuvvet vermesi. İbadet-i taata dişini, sık, dişini Dikkat ederseniz beri taraftaki sabır masiyete karşı günahlara karşı dayanma şeklinde. Bu taraftaki sabır da ibadetin ağırlığına dayanma şeklindedir. Ve Resul-i Vesselam sahih hadis-i şerifiyle bir taraftaki yolu gideceğiniz yerlerden bir tanesi şehvetlerle donatılmış şeklinde anlatmaktadır. Binan alay aşamayan insan cennete giremeyecek ve cehennemden kurtulamayacaktır. Bir tarafa giden yolda ibadetin ağırlığıyla kuş atılmıştır. İbadetin ağırlığını aşamayan bir insan cehennemden kurtulamayacak ve cennete gidemeyecektir. Meseleyi Resul Acrem Aleyhisselatu Vesselam'ın nefsı içinde dinlemek lazım. Bize hata ve sevap fikrini Resul Acrem Aleyhisselatu Vesselam getiriyor. Ben bunun imrat çizgisinin altına düşüş şekliyle ifadesini dağıt edeceğim size. Tekrar edeyim. Hataya Allah'ın hoşlanmadığı şeylere düşmemek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istemediği şeylere düşmemek için iradeye dayanıp Allah'a teveccüh etmek binbir nedametsizliğiyle kıvranıp durmaktır. Cevaba gelince isabetli iş, Allah'ı hoşnut edecek iş, Orada iradeye dayanıp Allah'a dua etmek ve şuna bakmak, gideceğimiz yer bir yönüyle şehveti terk etmeye, diğer yönüyle de ibadetin meşakkatına katlanmaya bağlıdır. Hatta ve sevap ne şahıslara göre ne de zamana göre izah-ı alan bir şey değildir. Şirk bir hatadır ve bir inhiraptır. Katil bir hatadır ve bir inhiraptır. Zina bir hatadır ve inhiraptır. Yalan bir hatadır ve inhiraptır. Binaenaleyh, birinci şıkkı ele alayım. Siz Allah'a şirki, bir kısım kimselerin yaptığı gibi fikir hürriyeti şeklinde ele alsanız. İsteyen inansın, isteyen inanmasın şeklinde ele alsanız. Ve kendinize zamanın icabı, insanlara göre değişir bu mesele, bu bir inhirat değildir deseniz. Farkına varmadan şirkin içine düşmüş olacaksınız. 20. asırda yığın yığın insan bu gayaya gitmiştir de işin farkında değildir. Nice mütefekkirler, başında eskiden nice sarı olan kimseler, Tül mualliminde hocalık yapan, Tül vaizinde profesörlük yapan, yani hadisle tersiz dersi veren nice kimseler vardı ki, Böylesine bir inhirat çizgisiyle ayrıldı ve ben Medine'de inen ayetlere inem için anlıyorum demek suretiyle Cehennem'in kayyatına gitti. Biz bunu çok açık olarak gördük. Bu türler şahı tanıdık. Müslüman oldukları devirdeki eserleri gönül dolusu, heyecanla, aşkla okuduk. Kamın terminolojisini resul Ekrem anlatmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Kanun var değil, sen değilsin, Allah'tır. Allah'a göre nasiyet işleyen iyi değildir. Allah'a göre günahı inhimak eden iyi değildir. Her eşit yapan hiç iyi değildir. Biz katla hata dedik, katla inhirat dedik, çizginin altına düşme dedik. Ama bir tanesi katil yaparken bunu cihat sayıyorsa, kendi menfur davasını tahakkuk ettirmek için bunu bir basamak kabul ediyorsa, bir merhale sayıyorsa bu da inhirap etmiştir. Bu da azim bir hata içindedir. Varsa ben mezar ister sağda ister solda, aynı hıyanet ve canaat içinde Müslümanlığa karşı yapılan aynı çirker Allah nazarında aynı şekilde merduut ve melundur sahipleriyle beraber. Kur'an-ı Kerim, Walladīna la yatuuna mā allāhi ilāh başkasına ibadeti dahi suretiyle artık kullukta bulunmazlar, ibu diyet arzında bulunmazlar diyor müminler. ولا يقتلون النفس التي Allahu الله الا بالحق. Kısas mı? olmadan zulmundan hiçbir cana kıyamazlar diyor müminler. Allah müminlere kıymaz diyor. Kıyamaz deldası olan insan ne olduğunu iddia ediyor acaba? والذين لا يقتلون النفس التي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا katla hata dedik. Sen cihat maksadıyla yaparken eşhada göre ve zamana göre değişir, izaf bir hüviyeti vardır derken ''Ve diyor Kur'an-ı Kerim. Ve müminler zina etmezler. El zinatından, göz zinasından, ayak zinatından, dil zinatından, vesilî nurundan ictinab ederler. Sen bunu varoluşun muktedatı sayıyorsan, beşeriyetin iktisasıdır diyorsan, insanlık bunu yapar diyorsan, zaman bunu göstermiştir, İnsanlara göre değişir diyorsan, sen de inhirat ediyor ve çizginin altına düşüyorsun demektir. Biz prensip vaz edemeyiz. İslam et adatı vaz edilmiş, hoşgörülen şeyler hoşgörülmüş, merdut sayılan şeyler de merdut ve menfur sayılmış. Cenab-ı Hak bizleri inhirattan masum ve mahfuz buyursun harc edeceğim mesele bir bakıma bunları anlamaya bağlıdır. Hata ve sevap izafi değildir. Zaman ve asırlar hata sevap anlayışını değiştiremez. Hadiseler ve şahs onu yıpratamaz, onu solduramaz. Her gün, her cuma kutbenin sonunda azettiğim gibi münker Allah'ın hoş görmediği şeydir. Maruf Allah'ın hoş gördüğü şeydir. Allah kendi hoş gördüğü şeyi razı olduğu şeyi emreder hoş görmediği ve razı olmadığı şeyden de eder biz bu şekilde meseleyi inşallah teala ele alıyoruz ve alacağız şayet buna göre insan ahlaki emersi içindeyse ona soralım Allah'ın istemediği resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tiksinti duyduğu bu küfür ahlaki içindeyken biz buna nasıl mümin diyeceğiz Şayet tepeden tırnağa süzdüğümüz zaman davranışı kafirlerin davranışından farksız ise oturuşu kalkışı kafirin oturuş ve kalkışından farksız ise buna nasıl Müslüman bir hükmedeceğiz? Ben soruma cevap vermeden geçeceğim. Ehli vicdan sadece kalbinde bu meseleyi değerlendirsin badema vereceği hükümler ona göre versin. Müslüman şahsiyet itibariyle Müslüman dikkat verin ikinci hususa intikal ediyorum ailesi itibariyle. Müslüman cemiyeti itibariyle tarif edilir bir şeydir. Müslüman sınırlı bir şeydir. Yani Müslümanın şahsi hayatına, Müslümanın ailevi hayatına ve ictimai hayatına önüne gelen her şey içine giremez ve onu karıştıramaz. Önüne gelen her şey içine girdiği bir hayat bir dünya tarif edilmez bir hayattır. Size soruyorum ben şimdi. Bir misal art edeyim size. Lokanta nedir biliyor musunuz? Lokanta yenilerin otlangaç dedikleri yer. Milletin orada yemek yediği, ekmek yediği yerdir. Ama lokantanın içine siz götürür zararlı meşrubatı korsanız bu inhiraptır. Ve bu lokantayı tarif edilmez hale getirme, meyhane ile karıştırma demektir. Lokanta yemek yedir yedirilen yer demektir oranın adına istersen makma deyin isterse mekal deyin ne derseniz deyin orası yemek yenecek yerdir mesela meseleyi biraz daha frekleştirin restoran deyin ne derseniz deyin orayı yemek yenen yerdir binaenaleyh onun içine siz saz cazı getirdiğiniz zaman tarif edilmez hale sokarsınız İçkiyi koyduğunuz zaman tarif edilmez sokarsınız orada çocuk çocuklara spor yaptırırsanız tarif edilmez getirirsiniz Lokanta ne zaman tarif edilir? İçinde yemek yendiği zaman. Kahvehane. Kahvehane adından da anlaşıldığı gibi kahve içilen yer demektir. Eskiden atalarımız kitap okudukları yer olması itibariyle buralara kıraathane diyorlardı. Kitap kıraat etme yeri demekti. İster kahvehane değil, ister çayhane değil, ister kıraathane değil. Buna bu ad verilirken esasen kelimeler vaz edilirken manaya göre vaz edilmiştir. Lafızlar manaların kalıplarıdır. Kahvehane sözü kahve içilen yerin adıdır. Ama sizin üyesini değiştirseniz, orada spor çıkarsanız, güneş tutsanız, o zaman kahve talip edilmez hale gelecektir. Yani kahve artık kahvehaneye müteallik meseleler sınırlandırılan bir yer değildir. Ne o mütenahi şeyler içine girecek bir yerdir siz bu türlü şeyleri kahvahanenin içinde kabul eder, daha da bir tarif edileceğine inanırsanız, ileride o zaman onu da onunla tehlif etme üzümünü belki duyacaksınız. Bunun gibi, müminin kendine göre bir tarifi vardır. Müslimin kendine göre bir tarifi vardır. Siz bunları kendi tariflerinden inhirap ettirseniz, o zaman ortada tarif edilen bir mümin kalmaz. İster ahlakta, hufsiyatta, şevatı, nefsaniyete nef nef nef dahil hususlarıyla, ister muamelesiyle mümini tarif edemezsiniz. Kur'an mümini nasıl tarif ediyor? Kad afle hal müminun, müminler salah buldular. Elladin hümfi salatim kashun, namazı sayki kılan müminler salah buldular diyor. Walladin hüm an ilagrim aridun, her türlü hayatat-ı yaşamadan, kaprislerin arkasına düşmeden iraz edenler kalah buldular. وَالَّذ۪ينَهُمْ <gülüyor> لِزَّكَاتِ Zekat vermek için saygı gayret edenler, para kazanayım da zekat vereyim diyenler, üstel altelden hayırlıdır diye zengin olup Allah yolunda söz etme yanıp tutuşanlar, onlar kalah buldular. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Perçilerini, namuslarını muhafaza ettiler. Ağızlarını fuhşiyattan korudular. Çirkep almadılar ağızlarına. Kulaklarını fuhşa ait şeyleri dinlemeden korudular. Ellerini fuhşa ait şeyleri yapmadan korudular. Ve avret mahallerini fena şeyleri yapmadan korudular. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا Ancak helalleri olan, Nikâh aldıkları hanımları, mülkü yeminle aldıkları hanımları müstesna, meşru dairedeki bu zevkle ictifa ettiler yetindiler, na meşru daire içindeki her bir zevkin arkasında binlerce âlamı düşünerek iştinap ettiler. Binaenaleyh başta, Kur'an-ı Kerim'in prensipleri içinde kim ele alınacak insan ve kim değildir, bunu Allah'ın ölçüleri içinde tayin edecek hükmümüz ona göre vereceğiz ki yanılmayalım. Ama küfür meselesi bir mümin olarak senin ürkeceğin bir mesele değilse zaten senin imandan masifin yok, küfrün kayyatındasın. Sana diyeceğim de yoktur. Ama bu bilinsin de millet aldanmasın. Kur'an-ı Kerim müminleri tarif ediyor, ben onu arz ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in ölçüler içinde ala alacağız mümini. Kur'an yine şöyle diyor, اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْاۜ اِذَا مَتْسَهُ الشَّرُّ ve وَاِذَا مَتْسَهُ الْخَيْرُ مَنُعًا اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَا اِمُونَ İnsan çok aceleci yaratılmış. Bir musibete maruz kaldığı zaman feryadı verir. Nimetler altında içinde yüzerken de gayet neket olur, cimri olur. Herkesin her şeyi ezirken ancak namaz kılanlar değil. Namaz kılanlar korkunç bir badireden kurtuluyorlar. Namaz kılan sözüyle de demiyor, اِلَّاُ مُسَلِّينَ الَّذ۪ينَهُمْ ala صَلَاتِهِمْ daimun. Devamlı namaz kılanlar müstesna diyor Kur'an-ı Kerim. Alaca namaz kılan değil, aklına geldiği zaman kılan değil, cumaya gelen değil, devamlı namaz kılanlar bu korkunç badireden masumdurlar. Ala صَلَاتِهِمْ daimun. Hangi prensiplere göre hareket ediyoruz? Allah'ın ölçülerine göremi yok da hala sad, ben nefsimizde göremiyorum. Velzînühüm Velzînün fî evâlihim e malları içinde sahil ve mahrumların da bir hakkı bulunduğuna inanan Öyle hareket eden kimseler, bu badileden masum ve mahfuz kalacaklardır. Nerede mümine alırsanız alınız, aynı çerçeveyi, aynı sınırı göreceksiniz. Ve ben meseleye döneyim. Mümin tarif edilecektir. Ve bu tarifi Kur'an yapmıştır. İçine her şeyin girdiği bir mümini tarif etmeye imkan yoktur. Müminlik ve müslümlik sınırlı şeydir. Önüne gelen her şey bunun içine giremeyecektir. Bir salif olacak ve bir tayin olacaktır. Bir sınır olacaktır. Prensipleriyle tahdit edilmiş bulunacaktır. Binaenaleyh, küfür ahlakının hayatına hakim olduğu bir insan hakkında vereceğimiz hükmü verirken mütereddit vereceğiz. Elinala'nın kadının kızını baştan çıkarmak için namaz kılsa bile, ifade etmeye çalışan insan hakkında hükmümüz mütereddidanedir. Ali, müminler hakkında vereceği hükümler çapta kalem veriyorsa hakkında vereceğimiz hüküm mütereddidanedir. Biz mülahaza dairetini açık bırakacağız. Ali, Müslümanları teclif eden, Müslümanları hakir gören, onların aleyhinde şöyle veya böyle bulunan herkes hakkında vereceğimiz hüküm mütereddidanı olacaktır. Bu resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın prensibi, bu Kur'an'ın düsturudur. Sevda, mümin ahlakta esneklik yolunu intihap edemez. Bir İslam'daki esneklik var ise şayet, fukaha onu kullanmış ve iştahat yapmıştır. Ayetlerin camiyetinden, nasların genişliğinden fukaha iştahat yapmış, elhak bi şehrah meydana getirmişlerdir. O kadar geniş bir yoldur ki artık o yolun dışına çıkmak, başka yollar aramak, akılsızlıktır inanabili bundan sonra dini mübin İslam'da bir esneklik tavuru yani benim şu inhirabıma müsaade eder mi şu yanlışım nazarımı tamah ile ele alınır mı şeklinde meseleyi ele almak bu dini mübin İslam'ı ters çevirmek kendi istikametinden ters istikamete döndürmek ve şahsa adına da bir indiraftır. Yolların ayrımına gelmiş bulunuyoruz. İnsanlar yaptım sıkı mümindir. İnsanlar yaptım sıkı kafirdir. İnsanlar ortada teceddüs eden, devrin hadiseleri içinde bu kalamun gibi hadiselerin rengini alan, zaman değişti, atır başkalaştı. İnsanlar dünyaya talim oldu. Bu devirde bütün bütün şu dünyaya karşı koyma ve bütün bütün ibadeti taati yaşama meselesi bu da olur mu diyen müşebbib ahlakta ve amelde münafıkın grubu. Semsiki mümin olanları ikinci surete, Bakara suresinde Allah Celle Celaluhu şöyle anlatıyor. Ellezina yu'minuna bil gayb. Onlar gayba hakka inanırlar. Ahirete saygıyla, Allah'a saygıyla tevhid ilkesi üzerinde fert içindedirler. Müsbedatun manasını verdiğimiz zaman bunu vücuhiyle göreceksiniz. Ama ben sadece lafzının manasını arz ediyorum. Müminler gayb hakka inanırlar. Gayba müteallik bütün mesaiyle ile inanırlar. Ahiret endişesiyle, hesap korkusuyla ter titrer ve atacaklara adımı riyazi olarak atarlar. Hayatlarını da heder içinde yakarlar. Dikkat buyurun, müminin tarihi bitmiş değildir. ona bir gayb ve yuqimuna salate Namazlarını dos doğru ikame ederler. Yusallu değil, camiye gelir namaz kılarlar değil, içleri sayfı dolu, dışları edep, Allah'a karşı kulluklarını müdrik olarak namazı nezülühiyetteki keyfiyetiyle ayağa kaldırmaya çalışırlar. وَيُقِيمُونَ <gülüyor> السَّلَاتَمْ Müminlerin tarifini veriyor. وَلِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve kendilerine ne olursa olsun rızık olarak verdiğimiz şeyi infak ederler. Yani fikirlerinden halkı istifade ettirirler. Yani söz kabiliyetlerinden halk istifade ettirirler. Yani ruhi hayecanlarından halk istifade ettirirler. Yani ilimlerinden halk istifade ettirirler. Fikir tarayarlarından halk istifade ettirirler ve bunlar için de infak edecekler hususlardan bir tanesi de Allah'ın kendilerine verdiği malı infak maksadıyla başkalarına verir. Yer ve yedirirler. Müminin tarifini yapıyor. Velazina yu'minuna bima unzila ileyke ve ma min qablik ve bil ahireti yu'minun mu'minun ta'rifidzik <Syria> simsikin'el'minlerin yapanların tarifi. değil güne göre hava uyduranların değil ey değil, değil tekerruratiyle yaşayan insanların tarifini yapıyor velazina yu'minuna bima unzila ileyke ve ma min sana inna inan herkeye inanırlar Fenden evvelkilere inanan her şeye inanırlar. Yani Tevrat'a ve İncil'e inanırlar. Kur'an-ı Kerim'in bir hakem, bir musattık olarak getirdiği her şeye inanırlar. Kapıyı vururken onun azabına inanırlar. Canlı sıkıldığı için müminlerin evlerinin canlarını kıran münafıklar dikkat etsinler. Müminin kapısının önüne geldiği zaman üç cep vuracak. Cevabın cevabı cevap almazsa geriye dönecektir. Kim hesabına ve hangi fikir hesabına hareket ettiğini düşünsün. <gülüyor> Sana ile her şey inanırlar. Kur'an-ı Kerim'in prensipleri. Eğer ne zaman gireceksin, nereden gireceksin, hangi usulle gireceksin, ne yapıp gireceksin, bütün bunlara kadar hepsi anlatılmıştır. Hangi vakitte girer, hangi vakitte giremezsin. Buna kadar her şey anlatılmıştır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكِ İman meselesi. inanıyor musun, inanmıyor musun? Neye göre inanıyorsun? inhiratlarına göre mi? Yoksa da Kur'an'ı göre mi? وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكِ وَبِلَا اَخِرَتِهُمْ يُؤْكِنُونَ Attıkları her adını ahirete yakın atır etmiş bir adab hava içinde atarlar. Ahire taktında yekilleri vardır. Kat iyi inanıyorlar ki karıncayı zaman andahi Allah'a hesap verecekler. Ya insanlara katkedenler, ya vardır yapanlar, ya sokaklarda kalma gezenler gibi sağa kaldıranlar. Hangi kitapta tarifleri var bunların? Tevratta bunun tarifini bulamazsın. İncil'de bunun tarifini bulamazsın. Namaz kılsa dahi bunun tarifi Mersin kitabında vardır. İncil'sin kitabında vardır. Camiye gelen mü'min müteyakkiz olmalı. Davranışları nasıl olması gerekiyor ona göre tanzim etmelidir. Hımsıkı mü'minin tarifidir. Kur'an-ı Kerim'den kaçmayalım. Kaçıyorsanız ey nez diyeceğim. Selamullah varken, hak varken illet Haktan sonra olsa orada bir sapıklık vardır. Nereye gidiyorsunuz? sıkı kafirin tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim. İnnallazina kafarû teba'un alayhim en kad tahum em lem tunzirhum la yu'minun ve'n ki kadrindeki muhabbet ve iman istidadını kerettiler onlar ki küfürde kaçarlaştılar onlar ki küfür hesabına cihadi ilan ettiler sen onları inzar et de etmesen de müsavidir inanmayacaklar küfrü dava haline getirenler küfür ve ateizm ideal olamaz ama ideal haline getir ona tüm sıkı sarılanlar. Komünizmi çok eski devirlerde yaşamış, kayıtsızata yaşamış komünizmi yeniden kurtarmak için, yeniden onunla beraber kutlamak için korkunç bir gericilik içinde zuhur eden bütün sefera ve sefere bunları inzar etmenizle, etmenizle bunlar tüm sıkı kafirdir, inanmayacaklar. Fatamallahu ala kulubihim ve Allah ve onlara Allah'ın Allah kalplerine mühür vurmuştur. İradelerini su istimal ettikleri için, küfreen hima ettikleri için, Allah'ın prensiplerini bıraktıkları için, kalpleri mühürlenmiştir. Mahzı marifet gelse semadan, Hz. Meti nefret semadan, Hz. Musa kerte konuşta hak ve hakikat anlatamayacaksınız. ...onlar cehenneme atap haline gelmiş... ...bir yığın odunlardır ki... ...inzar etseniz de etmeseniz de... ...onlara bir şey anlatamayacaksınız. Yer yer... ...sımsıkı kafirin... Kas katı kafirin tarifini vermektedir Kur'an-ı Kerim. Bu da kafirdir. Mümin kafir birbirinden ayrılır. Mümini ve kafiri hayrette bırakan... ...şaşkınlığa terk eden... ...ayrı bir güruh vardır. Bugün bakarsınız zaman kılıyor... Ertesi gün bakarsınız cihad ediyor... ...öbür gün bakarsınız vicdanı paslı insafsız... ...alabildiğine katlar... müminin hukukuna mütecaviz. İşte bunu tarif etmeniz imkansızdır. Tarif edemeyeceksiniz. Siz edemeyeceğinizi bildiği için Allah Celle Celaluhu... kafiri iki ayetle anlatan Allah Celle Celaluhu... ...zım sıkı kâfiri... iki ayetle anlatan Allah Celle Celaluhu... ...bunların halini ve yolunu ele alırken... Bir sürü ayet ve ayetler yetmiyor gibi temsillerle bu mücerret çok anlaşılmaz. Muamma kimseleri nazarınıza verip anlaşılmasını temin etmeye çalışmıştır. Kur'an-ı Kerim. Sure-i Bakara'nın başında, Bakara Sure-i başında arzettiğim bu sınıfları, mütereddit ve mütezzedip sınıfla beraber her iki cebede sımsıkı olan insanların tarifini veriyor bir güruh var ki işte en sonunda la ilaha ve la ilaha ne kafirden olduğunu anlatsın, ne müminden olduğunu anlatsın. İslam için en zararlı da bunlar olduğu için Kur'an-ı Kerim uzun tarifini vermeye çalışmıştır. Çok geniş bir şey, geniş bir sahada ancak beyanı Kur'an bunları sınırlandırabilir. Bir fikir vermiştir. Müteyakkız olacaksınız. Tekrar edeyim baştaki sözü. Mümin her şeyiyle Kur'an'ı benimsemiş. Kur'an'ın bütün etatatına, prensiplerine saygı içinde içi meşbudur. Kur'an'ın prensiplerinden herhangi bir tanesini ihlal eden insan ikaz edilmeli. Kendine gelmiyorsa yolunun Kur'an yolu olmadığı kendisine hatırlatılmalıdır. Size müşahhit bir misal arz değil Bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Hiç yoktan bir mesele ısrar ediyor. Yoktan bir mesele. Başımı kaşıyacağım zaman... ...sağ elimi sol taraftan başıma götürdüm. Canım böyle istediği götürdüm tenkit edilmemeliyim. Ve böyle bir meselede de görüyoruz. Elini, sağ elini sol taraftan başına götürmüş. Ve bu yersiz davranışından dolayı tenkit edilmiş. Bu defa bir sayaran baş göstermiş. Niçin... Efendim ben tenkit edildim. Ben bir münasebet yakaladım. Ona dedim ki senin bu mersudeki hassasiyetin acaba dinin içindeki bir prensiple tevkisi kabil midir? İnsaflı bir mümin olduğu için hemen duru verdi. Şu mevzudaki hassasiyetini emreden dini bir prensip var mıdır? Hemen duru verdi o mevcuda Sen sadece burada izdattı nefsinin mücadelesini yapıyorsun. Kör olası nefsin izzeti var mıdır? Nefse izzet veren izzet Allah'tan alıyor, Resulullah'tan alıyor, müminler cemaatinden alıyor, nefsine veriyor demektir. Ama bunları ona demedim. İnsaslı insan, tek bir işaretle yola geldiği için bunları demel hüzumunu duymadım. Ama isterseniz size söyleyeyim. İslami prensipler karşısında Hz. Ömer'in ifadesiyle vakkab olmak lazım. Akzuhur ettiği zaman, batıl silin silineceği hengamda, İstiyat, nefis, e isleti nefis meselesi bahis meclisi olmaması lazımdır. Mümin orada hemen durması gerektir. Cenab-ı Hak bizi bu türlü koyratlıklardan masum ve mahfuz buyursun. Şu 20. asırda Frankenstein'in hortlakları gibi ortalığı alan, milleti ifade eden, insan gibi görünen, İslam gibi görünen, haddizatında İslam'ın da imanında, insanlığında azmanı bulunan, bu şerirlerin meydana getirdikleri şerareden eden ümmeti Muhammed-i Masum'la mahfuz buyursun. Ve bütün bunların arasında asıl bizim intizar ettiğimiz şey emin belde emin şehirler Fahrabi Ütopyası'nda bunun tasvirini yapmıştır. Ta eski devirlerde Eflat'ın Cumhuriyet kitabında bunu anlatmaya çalışmış. Thomas More bunu tasvir etmeye çalışmış. Tam ben Allah bunu anlatmış. Ama Kur'an'ın tarif ve tasvir buyurduğu esas ideal sistem, emin beldede, mahpus prensipler esası yanında bunlar o kadar sönüktür ki aydın bir gündüze nispeten kabrin gecesi gibi salam salam üstüne karanlık içindedir. Emin belde, sokağında rahat yürüyeceğin belde, evimin yanı başında gece şakır şukur bir şeyler oluyordu fikrine, anlayışına muhalif ve ders olan gençlerin, evini basacaklarından, camını kıracaklarından endişe ediyorsun. Ve göz kırpamıyorsun, emin değilsin. Böyle bir Türkiye'de yaşıyorsun. Ve sabah kalkıyorsun, senin evin gibi başka bir mümin kardeşlerin evinin, taşlandığını camlarına vasay edildiğini duyuyorsun. Araştırıyorsun, diyorlar ki mümin talebeler yaptılar. Nuans farkından ötürü bu eşkıyalığı, karnı öğrenden bu şeyi mümin talebeler yaptılar. Sokağa böyle salma salınan, atılan kafirin terbiye anlayışıyla terbiye edilen camidekinin dahi nasıl azman hale geldiğini görün. Görün de utanın da yere bakın. Emin belde. Sokağında rahat gezeceğin evinde rahat uyuyacağın emin belde. Mescidi Anlı temizlerde, vicdanı berraklarla dolu emin belde, gözü yaşlı insanlarla dolu emin belde, karıncaya kıymayan, mümine etmeyen emin belde, Haşerata dahi dokunmayan, rıkkatı kalbe sahip emin belde, sadece cehdini ve cihadını İcab ederse dıştaki kafire karşı taklayan bütün potansiyelini onun başında patlatmayı tasvim eden, kararlaştıran, emin verdi emin insanlar. Ve sonra ideal insan, nam düşünen insan, şu mütenahi aleme tenezzül etmeyen insan, bütün ufkunu lahut alemin burcu burcu kokusu saran insan, ideal insan buna diyoruz küfür hesabına vuruşana, beşeri katlislerini yaşamak için vuruşana ideal insan değil. Demi varlıktır diyoruz. İdeal insan, ulvi hisslerle meşbu, cennet dergatıyla yanıp tutuşan, cemalullah aşkıyla gözyaşı döken, gecelerini ihya eden, gecenin karanlık zülüpleri üzerinde gözyaşı damlaları bulunan ideal insan. Ard Ve sonra mahpul sürelipler. Değişmeyen, zamanın solduramadığı, hadiselerin tersi kemedi değişmeyen prensipler. bunu bizler hanifiz Allah'a çok şükür hanif milletinin babası nebi'lerin babası Hz. İbrahim'in dilinden dileyelim ve iz ta'nal ve min eminin ilk defa veya bir yıkıldıktan sonra tamirini yapan, onarılmasını yapan, insanlığın içtimai için insanlığa arz takdim eden Hazreti İbrahim'in ifadesi içinde meseleyi takip edelim. فَمَنْ تَبِعَنِي مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ الرَّحِيمِ رَبَّنَا اِنِّي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِذ۪ي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمْحَرَّمُ Rabbiniz yükimü salate, fajal afi'de min alnat tehoui elihim, warzukum min semarat la allhum yeshkuron. Allahu Aladim. Rab bizgal hada belde Allahın bu beldeyi amin kıl. Emin insanların otağı, emin insanların yurdu, emin insanların gezip gizubi yerı. Söyler. Belde amin olmakta. İnsan emin olmadığında yaşamanın manası yoktur, ölüp gitmen insan. Ve cnubni ve beni ye asnam. Beni ve benim evlatlarımı futlara tapmadan, totemlerin arkasına düşmeden, seni bırakıp başkasının arkasına gitmekten sen muhafaza buyur diyor. En birinci inhirat ve hata da şirk arzettim size. Meselenin insicamı içinde meseleyi ele alma mecburiyetindeyiz ve وَبَن۪ي يَاَنْا عَبُدَ الْأَصْنَامِ Sadece beni değil, getirip temelini attın, bu davayı devam ettirecek evladımı, ahvadımı, putulardan masum ve mahfuz buyur. Yani sen, ve dışındaki şeylerde, sahil ve gayret göstermeden, cehdi cihad içinde bulunmaktan masum ve buyur. Allah Resuluna soruyor Buhari ve Müslim'de, bir hadis-i şerifte görüyoruz. Birisi hamiyet için savaşıyor, Birisi şunun için savaşıyor. Hangisi Allah yolundadır ya Resulallah diyor. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُولِيٰهِ فَهُوَ بِيْتَبِي لِلّٰهِ Kim Allah'ın yüce yücelmesi için cahit-ü cihad için değilse onun bütün mücadelesi Allah yolundadır. Bunun dışında işin altında herhangi bir apt fikir varsa, bir siyasi mülahaza varsa, bir kilit mücadelesi varsa, Allah yolunda değilsin. merduttur, ölümse bile berbat gelecektir ahirete. Wa beni yannabu darasnam, ve günubni wa beni yannabu darasnam. Beni ve evlatlarımı esnama tapmadan masum ve mahfuz buyur. Rabbi innahu'lna atulna kadiran min al Rabbim onlar tek çok insan ihrazından çıkardılar. Ad ad nam anlamaydılar. Kimisine komünist dediler. Bir Allah'a şirk koşan insanlar zuhur etti. <gülüyor> Ve Nebi Allah'ın hükmünü ifade ediyor. rahim. <gülüyor> Kim hanif milleti olan bana uyarsa benim milletime uyarda o bendendir. Kim bana başka kaldırırsa, tarihlik yaparsa, dini prensipleri çiğnerse, bugünkü manasıyla Frenkçe adıyla anarşiye sapar, huzursuzluk çıkarırsa, benim onlarla alakam yok, onların da benimle alakası yoktur." ifadesinde bulunuyor. Lakin bunlar hakkında bir nebi nebiye yakışır adıyla "Fe inneke gafurur rahim" diyor. "Sen gafur ve rahimsin." Onları selamete gidecek yola hidayet et. Günahlarını mağfiret buyur. Cenab-ı Hak bütün inhiraf etmişleri hidayet eylesin. tarihi müstakime hidayet eylesin. İnhiraptan masum ve mahfuz buyursun. Rabbena liyuki mustalat ediyor. Mesele bitmiyor. Allah'ım bir de namaz kılsınlar. Kutaf atmama ve namaz kılma. Bir de namaz kılsınlar. Bu mesele mütekabül tablolar halinde ele alınıyor birbirinin karşısında putat atma ve namaz kılma meselesi. Ve اَفْئِدَ دَمْ مِنَنْ نَاتِ تَهُو۪ي اِلَيْهِمْ Bir sebebiyetle meseleyi alacak olursak şayet, insanların kalbinin meyli, yani dünya çapında bir cemaat şuurunun meydana gelmesi, bir içtimai salahın zuhur etmesi namaz kılmamıza bağlıdır. Ve اَفْئِدَ دَمْ مِنَنْ نَاتِ تَهُو۪ي اِلَيْهِمْ sonra bütün insanlar kalpleri muhabbet dolu benim evladım asfadım etrafına koşup koşup gelecekler. Bu arada ictima edecekler. Cenab-ı vacip Vücud Kur'an'da bize anlattığı prensipleri harbiye yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Ve sonra halkın kalplerinin mevettet ve muhabbetine inşallah bizleri maçet eylesin. Veya muhabbet ve mevettetimizin kalplerinde maçet bulmasını temin buyursun. Bunun da emin bir yurdu. Emin yurdun sahiplerinin idealini, nasıl ideal insanlar olduklarını ve aynı zamanda değişmeyen, mahfuz prensipleri adetmeye çalıştık. Binan diyeyim. Ya insanlar başka okuduğum ayeti i kerimeni tehdidi altında يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا min مِنْ ve وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَحْذَرُوا Ey insanlar, ey iman edenler, sizin devcelerinizden, evlatlarınızdan bir kısmı sizin için düşmandır. Din ve ziyanetiniz için düşmandır. Bu realiteye karşı gözünüzü yummayınız. Prensiplerinize muharebet edenler, inhirat edenler, Allah'ın, düşmanı sizin de düşmanınızdır. Bahzeru diyor, onlardan hazer ediniz. Sakınınız onlardan gelecek şerden ve şerar eden. Hayır adına başınıza yıka edecekleri metayipten ve devahiden. Bir yönüyle, mesela bir de böyle anlatılıyor. Bir diğer yönüyle de siz, fiili ve kavli mevzuya girerken arz ettim, hayra hayre kuvvet verecek, şerrin kökünü kesecek müthiş iradenizde ve alabildiğine geniş kalbinizde dolu heyecanlarınızı Allah'a teveccüh edecek. Rabbena hezlenâ min ezvâcina ve zürriyyâtina kurret-i ahlûn ve lil muttaqina imama. Ey Allah'ım, Ey Rabbimiz hezlenâ min ezvâcina bize ezelçelerimizden öylelerini bağışla öylelerini lütfet Evlatlardan öylelerini mutlu ki bize göz aydınlığı olsun. Onlar bizim içimizi sürura garip, garip etsinler. Onlarla mülaka olma bizim için vesile-i olsun. Bir tarafta şerri, şerareli şirretlerden bahsediliyor. Cibilliyeti bozulmuşlardan bahsediliyor. Bir tarafta göz aydınlığı olabilecek bir nesilden bahis var. Heblenâ min ezvâcina ve zürriyâtina kurrete ve جعلنا للمتقين İmama. ve bizi müttakiler cemaatine imam eyle diyor. Bu duayı Allah bize öğretiyor. Demek oluyor ki ferdi sala ailenin tarif ve tayine girmesi meselesi, ictimai hayatın tarif ve tayin içinde ele alınması meselesi. Bunlar tahakkuk edince müttakilere bu cemaat imam olacak. Bu farklar müttakilere imam olacak. Yani Müslüman gruplar, Müslüman kirikler bunların etrafında toplanacak. Yani dünya Müslümanlığı bunlara teveccüh edecek. Cemaat de bu hale gelince cemaatler arasında liter bir cemaat, imam bir cemaat halinde kendisini gösterecektir. Ama bugün gitseniz, sahil İslam ve malikinde çeşitli İslam cemaatleriyle görüşseniz, namazsızlığımıza, niyatsızlığımıza ve dine hayatı yaşama mevzundaki lav tamık ıslatları arkaya atmamıza, cahiliyet devrinde ancak kafirlerin müminlere karşı tatbik ettikleri, şabı ab-ı talibe suretiyle onları bir kısım hatlardan mahrum ettikleri, frenci adıyla boykot olarak içimize giren şeyi, gavur ahlakı olarak yaşadığınızı duyduktan sonra nefret edecek bu yüzünüze diyecekler. Boykot İslam'da olmuştur doğru ama onu Mekke'nin müşrikleri Allah'ın Resulü ve onun akabına karşı yapmışlardır. Bu meseleyi yapan insan nerede ve kimin yanında yerini alıyor onu düşünsün. Bunu üç defa arz etsin bir daha arz ediyorum. On senede arz bir daha arz ediyorum. Üniversitelerinden okullarına kadar, liselerine kadar bu boykotu sıçlatan esas Marks'ın uşaklarıdır. Ama bizimkiler patlayan atom bombasının radyo ekipçesi hasta olarak, bununla akarak aynı hastalığa tutulmuşlardır. Hak verilmezmiş, mı? Çok İslam öyle bir şey. Kuvvet haklıdadır. Kim haklıysa o kuvvetlidir. Ama kaynaya kaynaya, pekişe pekişe, kuvvet kazana kazana tam özünü bula, bula. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Bütün heyecanında, el bir mevzu, takdir, tahlil yaparken, mümkün olduğu kadar işin dışına çıkmamaya, ve bugün ahlak ve terbiyatını art edeceğim şeyi art etmeye çalıştım. Ama bununla beraber, böylesine bozuk bir vasatta, çeşitli Allah'ın hoşuna gitmeyen anlayışların, fikirlerin, mücadelesinin verildiği bir ortamda bir vasatta, o kadar da hislerimi ve heyecanlarımı türenleyemedim. Cenab-ı Hakk'ı bu ve tekaddes hazretleri, ben af ve mağfiret buyursun. İzanını kaybedenlere, inhirat edenlere istikamet ihsan eylesin bütün yüksek okullarımıza üniversitelerimize Cenab-ı Hak istikamet lütf eylesin. Ve bunun kaderini elinde tutan hocaların başına akıl ihsan eylesin. Baştaki ricali devlete parlamenterlere ve iş cumhuruna kadar bu vehim hastalık karşısında bu tarih karşısında basiret lütf eylesin. Bu korkunç derde temayül onları terfirat kılsın. İllahi Teala Fatiha. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا بنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اشهد أن لا يباه إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحسي كما عليه كما أثنى على نفسه عد جاره وجل تناه ولا يبزم جنده ولا يفرف وعده ولا إله غيره وأشهد أن نتيدنا وتندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنم نوره ورحمة للآلمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأبواده وأسحابه وأزباهه وأحفاده أجمعين بعد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ فسبح الله العظيم وبنّى لنا رسولهم نبي الهاشمي الكريم محترمس ölçülerle ölçülen şeylerin geçerli olması Allah'ın ölçülerine vurmaya, onun ölçüleriyle ölçmeye bağlıdır. Allah'ın ölçüleriyle ölçülmeyen şey ölçülmüş sayılmayacağı gibi ona göre çıkaracağın kıymetin de hiçbir kıymeti yoktur. Cenab-ı Hak neye çok ehemmiyet veriyorsun? Nazar-ı İlahi'de, benaz-ı neyin kıymeti büyüktür? Nazarında öyle olacak ve kalbine aynı duygu dolduracak. Cenab-ı Hakk'ın tazim buyurduğu şeyi tazim edeceksin. Cenab-ı Hakk'ın tahkir buyurduğu şeyi de tahkir edeceksin. Allah nazarında ne büyüktür, neyin değeri azimdir? Sen onu büyük görecek ve büyük kıymetini vereceksin. Allah nazarında neyin kıymeti düşüktür? Hangi şey hakir olarak ele alınmıştır? Onu da hor ve hakir görecek ayağın altına alacaksın. Bu Kur'an-ı Kerim'in sermanıdır. O zaman Cenab-ı Hakk'ın emirlerinde ve prensiplerinde duygu ve düşünceleriniz itibariyle bir olmuş olacaksınız. Emri ilahiyeye duygu ve düşünceleriniz itibariyle tevziki hareket etmiş olacaksınız bu ölçüyü kaçırdığınız zaman sonra tartacağınız her şey yanlış hareket eden bir saat gibi yanlışı gösterecektir size. Başta bir kere ölçüyü kaçırdı mı sonra doğru zannettiğiniz her şey dahi yanlış olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın tazim ettiği şeyler arasında hiç şüphe yok ki başta kendisine imanı, Resulullah'a imanı, ahirete imanı görüyoruz. Cenab-ı en çok bunlara ehemmiyet ve değer veriyor. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelmesinin nübüvvet vasifesiyle serpiraz olmasının gayesi olarak bize anlatıyor. وَمَا عَلَى الْرَسُولِ اِلَّا ve وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَى Ferman-ı sübhârisiyle Nebi'nin vasifesi inşaat maksadıyla tebliğdir. İnsanlara has ve hafifede anlatmaktır. Hazreti Adem bu maksat için gelmiştir. Hazreti Nuh bu maksat için gelmiştir. Nebiler, Nebisi ve insanlığın serleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o da bu maksat için gelmiş. Geniş gayesini kavramış. Hayatının gayesi, fıtratının neticesi saydığı emr-ü bil maruf nehyan-i münkeri yapmış. Hayatının sonuna kadar bir ancaz ratifesinden durmamış küfür ve içinde gördüğü insanları görürken yine Kur'an'ın beyanıyla içten içe incinmiş, müteessir olmuş ve bütün insanların idare ermediği için çırpınmış, kalbi kalaklara maruz kalmış. فَلَاَلَّكَ بَادِهُ النَّفْسَكَ عَلٰى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا hadis الْحَد۪يثِ اَسَفَةَ سَبَقَ اللّٰهُ لَذ۪يهُمْ recat-ı sana müteallik, işin teveccisi sana ait, halk hidayete ermiyor diye intihar edeceksin, hederinden vefat edeceksin diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a. Nebinin hayatının gayesi, bütün mürşitlerin tutmak sağlının neticesi, Cenab-ı Hakk'ın insanlığı göndermesinin, insanlar içinden übüvvet ve serbiraz kıldığı peygamberleri ihbar etmesinin gayesi, İnsanların Allah'a iman etmeleri, resul iman etmeleri, hayatlarını bu iman daireti içinde tanzim etmeleri, Allah'ın ölçüleri içinde tayinle takdir etmeleri ve bu hava içinde yine Kur'an ifadesiyle وَلَا تَمُؤْتُنَّ اِلَّا وَاَمْتُمْ مُسْلِمُونَ Zinhar başka türlü değil, Müslüman olarak ölmeye çalışın. Buna sadık kalarak ölmeye çalışmaları, Cenab-ı Hak öyle yetseyip öyle vefat etmeye bizleri muvaffak kılsın. Bu dolu heyecan, bu alabildiğine insanları inşaat etme aşkı ve heyecanı. Ve Süleyman Aleyhisselam da nasıl mahce Öylece arzabındaki altın, nurdan hale daha şekilde mahce Sizler mesela nasıl mahce bulmuştu? nurdan hale şekilde bulmuştu. bir misalle bir çok saygı duyduğu bir kardeşi vardı. Kadir'de bulunmuş, Uhud'da bulunmuş, Hendekide bulunmuş, Yemame'ye kadar bulunması gereken, daha doğrusu Resul Ekrem bulunduğu her yerde bulunmuş bir kardeşi vardı. Geyb-i B'ni Hattab. Hazreti Ömer onu çok severdi. Zira yakın akrabalarının elinde tevhide dair eden Mersen'den ilk müteessir olan olmuştu. Zira Hz. Ömer'den evvel müteaktir olmuş Resul-i karşı kalbi saygıyla dolmuştu. Ömer hayatı boyunca onu hep saygıyla anar. Bulunduğu bu meydan muharebelerinde hiçbirisinde özlediği şehadet kendisine nasip olmamıştır. İslam bayrağının yere düşmekle albaki alemde dalgalanması yollarının arasında olduğu yani böyle tereddüde düştüğü bir dönemde bu bayrağın düşmemesi için Mezmûh olanlardan bir tanesi de Zeyd bin Hattab. O gün salatela ruhunu feda edenlerden bir tanesi Zeyd bin-i Hattab'dır. Ömer minbere çıkarken yemam eden kokusu geliyor der ağlardı. Onun şahadeti çok müteessir etmişti. Aşağı inerken ağlardı. Minbere dururken ağlardı. Mihrat da ağlardı durmadan ağlar. O kadar ağladı ki halifenin ağlaması herkesin dikkatini çekiyordu. Şehid olan bir kardeşe karşı bu kadar ağlanır mı? Kim bilir Ömer neye ağlıyordu? Vaziyetini kurtaran, kendinden evvel İslam'a giren, kendinden evvel Resul-ü Ekrem'e kavuşan, ulaşan kardeşinin durumunda bulunmadığı için ona ne ağlıyordu bilemiyoruz. Kardeşinin iktisap ettiği, akıbet edemeyeceği endişesiyle ona ağlıyordu bilemiyoruz. Ama bir gün Ömer'in sesini kesecek, ağlamasını dindirecek daha büyük bir feryat karşısında duyuldu. Bu mütemminin feryadıydı. Mütemmin mescide girince öyle feryat ediyordu ki ona ağlama denmez belki büyürme denir. Niçin ağlıyordu? Halifenin işaretiyle ona doğru yaklaştı. Nedir bu kadar kaza ve ceza? Niçin bu kadar ağlıyorsun? Neden bu kadar ömritsin? Ömer sen niçin ağlıyorsun? Ben Zeyd'e ağlıyorum. Ah keşke bir Zeyd gibi kardeşim olsaydı. de bulunan bir kardeşim, Uhud'da bulunan bir kardeşim, sonra Resul Akra'nın kianete kadar dalgalanmasını düşündüğümüz mübarek adının bayraklanıp dalgalandığı Yemamed'e o bayrağın altında şehit olan bir Zeyd'im olsaydı ben sevinecektim. Benim kardeşim de i öldü. Öldü ama Zeyd'in karşısında öldü. İmamsız öldü. Hüseyin Ömer Türk Hesabı'nın ordusu içinde öldü. Ben de onu ağlıyorum. Ömer'in feryadını dindiren bu feryat, bu bağırtı Ömer'e bakkın gelmişti. Ömer artık ondan sonra ağlamadı. Ömer'in en büyük derdi, mütemminin en büyük derdi, bütün sahayinin en büyük derdi, imansız gitme derdi. Bir büyüğün, fikir adına, beyin adına söz söyleyen bir büyüğün, Alman kadar servetiniz olsa, İngiliz kadar zekanız olsa işte bu büyük davayı kazanmaya terk edeceksiniz. Hepinizin karşısına bu dava ya kaybedilmek ya, ya kazanılmak üzere açılmıştır. Ya kaybeder eriyatü billah kayyaya baş aşağı gidersiniz veya kazanır cennetül bir dersi ve itika edersiniz. İmanı Allah değer veriyor imana Resulullah değer veriyor ve imanlı bir insanı herkesten aziz tutuyor Hatib bin Belzah'a karşı Ömer bin Hattab müsaade et boynunu keseyim şu münafıkın dediği zaman Hazreti Ömer'e hastayı vermişti Hüsame bin Zeyd bir tanesi sıkıştı diye Allah dedi düşüncesiyle o saati öldürmüş ve katil olarak Resulullah'ın huzuruna gelmişti niçin öldürdün? Durmadan tekrar ediyordu kucağında büyüttüğü çocuğa. Niçin onu öldürdün? Halbuki bu düşman ordudan sıkıştığı cepheye feye geçmiş bir insandı. O etne de la ilahe illallah demişti. Hüsamet bin Zeyd onu öldürürken de bir daha bir görmüştü. Gelip hemen resul Ekrem'e haber vermişti. Niçin onu öldürdün diyordu. Ya Resulallah sıkıştığı için dedi. Kalbinden söylemedi. Durmadan şu sözü tekrar başladı yarıp kalbine mi baktın, yarıp kalbine mi baktın, yarıp kalbine mi baktın? Allah keşke şu ana kadar Müslüman olmasaydım, Resulullah'ın bu hitabını görmeseydim, bir yürü sana binceyiz. resul Ekrem şu dudak dökülse dahi imana bu kadar önem veriyor. Allah'ın ve Resulullah'ın tazim ettiği şey imandır. İman etrafında tahkidat yapmanın en büyük vazifesi olacaktır bütün Türkkanların, bütün yurtucuların köyleri ters halkı sardı. onlara basıl eskeri terkin ettiği zaman da mümin vazifesinin neden ibaret olduğunu bilmelidir. Mümin vazifesinin irşat cefesinde, tebliğ cefesinde olduğunu bilmelidir. Mümin, parlamenter seviyenin üstünde, riyaseti cumhuriyenin üstünde, orduda çeşitli kademelerde vazife yapmanın üstünde, bu irşat ve tebliğ vazifesini esas almalıdır. Bana gelen böyle bir teklifte Allah'a yemin ederim ki şöyle dedim kaç defa, ben bir Kur'an kursunda insanlara Allah'ı ve Resulullah'ı anlatmayı bakanlığa da tercih ederim, başbakanlığa da tercih ederim. Zira bunu Allah tercih ediyor. Zira bunu Resulullah tercih ediyor. Ama bu irşat vazifesine Nebili vakıfetine fıtrasını müsait hale getirememiş kirliler, vicdanı sönükler, anlı kirdiler ve teyzenler, kendilerini layık görmediklerinden, fazlis boğuşucuların yaptıkları cihadı yapmakta, Nebinin cihadının kendi nübüvvetine sokulamamaktadırlar. Aklı başında olan herkes, Kur'an'ı anlamaya çalışan herkes, Nebiler nebisinin hayatından izleden olan herkes, Nebinin hayatının gayesi olan, ve bu devirde, anarşinin ve bozkunculuğun köylere kadar gittiği, liselere kadar intikal ettiği bu devirde, yapacağı şeyin, en büyük şeyin, ilşad ve tebliğ olduğunu düşünecek, ilşad ve tebliğ vazifesinden bir ardır olmayacaktır. Allah bunu istiyor ve seviyor. Resulullah bunu istiyor ve seviyor. وَالتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَتْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Vay mürünün bilmiyor, vay ne avına anilmıkar. Bunun içinde sopa yoktur, bunun içinde çürük kandık yoktur, bunun içinde şerarı iftirat etme yoktur. Varsa kumun kumun metin yat, oğun elin bir ümmet olsun, bir millet aitiyetine ait millet olunsun, sağlam bir istima olsun, istimai sana olan bir bünye olsun. İçine ayarın girmediği Yabancı gözün ve sözün karışmadığı, kalan bedenli bir cemaat olsun. Yad'ûne ile'l-khayr, hayra davet etsinler. Veya nurune bil maruf, marufu emretsinler. Ve hannâ min münker, münkerden de nehyetsinler. Bu büyük ve kutsi vazifeyi, vazife olarak üzerlerine alsınlar. Bu onlara yeter. Bu onları hadis kılmaya yeter. Bu onları Allah'a işletmeye yeter. Bu onları Resulullah'ın huzurunda sallallahu aleyhi ve Sefaat yeter, bırakılmaya yeter. Allah'ın yeter dediğiyle istifa etmek, Cenab-ı Hakk'ın aziz gördüğünü tazim etmek, Cenab-ı Hakk'ın tahkir ettiği şeyi takdir etmek, mümin olmanın şiarındandır. Mümin olma şiarın üzerinde peşe merkesi, bu anlayışa, bu davaya davet ediyorum. Ve gerçek davetin bu olduğunu bir kere daha ilan ediyorum. Şöyle kendi kadarkidir, düşmüşlerin elinden tutun, Çamuru miski ambar diye yüzüne gözüne sürenlere hak ve hakikati anlatın. Çamuru gösterin. Siyasi kanallarda insanların karşısına çıkmayın. mücadelenize siyaset çekişi katmayın. Fikirleriniz seçin hükümle yüzünüze resmedilecek. Elinizdeki elmaslara çamur nazarıyla bakılacaksınız. Her şeyden tecerrüt ederek her türlü krik anlayışından Siyasel ederek bir muallaha mevkide verilen derste şeytan başka kimse itiraz edemez. Bu şekilde verilen derste itiraz eden birisi varsa insan suretinde şeytan diyecek ve sözlerimi bitireceğim. Alâ <gülüyor> ve teâlâ fil فإذا قرأ القرآن فاستنؤ له لا نسئلوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم بارك الله لنا الحمد لله الحمد لله. الحمد لله, كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المتبار حظما لنبيه وتكريما لفقامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخدرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على البيه. Allahumma salli ala seyidina Muhammed ve ala ali seyidina Muhammed. Kema sallaita ala ibrahima ve ala ali ibrahima fil alamin, Rabbena inneke Hamidul Mecid. Ve barik ala seyidina Muhammed ve ala ali seyidina Muhammed. Kama barakta ala seyidina İbrahim ve ala ali seyidina ibrahima fil alamin, Rabbena inneke Hamidum Mecid. Ve erda Allahumma an siddik fi bik kemel faruk ve meru ve alihi radiyallahu anhum. وعن الستة الباكية العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بلدرك آمين Allah Allahu kulları. Ittakullaha ve korkun. Allah'a karşı saygılı olun. Prensiplerini hürmetle karşılayın. Himayesine girin. Onun prensiplerini yaşamaya çalışın. İnne Allaha emrü bil hakki ve'r ihsani kurba Allah adaletle emrediyor. Kur'an'daki hayat tarzını hayatınıza hakim kılmakla İslam'ı hayata hayat yapmakla hamlediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor, kalbinizin heyecanıyla mevcudiyetini size duyuruyor, ve kainattaki billerce tarrakayla mevcudiyetini tepenizin üzerinde ilan ediyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekte, yüce ve yüksek olan İslamiyetin ufkunuzda bayraklaşması, sizi gerçek huzura götürmediği mevzuunda, yakın daireden başlayıp uzak daireye kadar servetinizi sarf etmek ile sizi emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْبَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ her çeşidinin en gizlisinden dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve yapmanın her çeşitinden, telakkilerin, hatırların anlayışının değil, icat-ı beşeriyenin değil, fikir adamlarının değil, Servetlerin değil, fasılokların değil, Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nahi Böylece size nasihat ediyor: Ha, kendinize geliniz, kafanızda uydurduğunuz bir sürü ayrı bir yoldan kurtulatınız. En neaman yolu olan tarih-i müstakime gele en neaman içinde cennete dahil olasınız.